Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada. Selamlar. Ve Özge burada. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Ben de İsmail. Bu haftalarda beyin sohbetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta derin beyin stimülasyonu konularını konuşmak üzere programımızı yaptık. Önümüzdeki hafta ya da haftalarda buna devam edeceğiz. Yani dışarıdan Beynin değişik şekillerde uyarılarak ortaya çıkan sonuçların değişik hastalıkların tedavisinde kullanılması üzerine konuşma planındayız. Ama biz bu hafta biraz tekrar daha önceki programlarda da yaptığımız sohbeti biraz daha açarak beyinde neler olduğuna dair bir takım deneylerle yine sizinle beraber olmak istiyoruz. Özge daha çok yönlendirecek bizi tabii ki uzmanlığı sayesinde. Umarım. Şimdi ben ilginç bir çalışma ile başlamak istiyorum bugünkü sohbeti. 1960'larda başlayan bir çalışma ile 70'lerin başında Bah Rita isimli bir nörobilimcinin ilginç bir çalışması var. Aslında babasının felç olmasıyla başlamış onun nörobilim merakı. Kardeşiyle beraber. Bu aile hikayeleri de... çok etkili oluyor ya insanların yaptığı. Evet evet var. onu. Onu rehabilite ederken bir sorularla karşılaşmaya başlamışlar ve Belçolan babasının rehabilitasyondaki başarıyla beraber iyice coşmuş. Şimdi anlatacağım çalışmanın aslında ilerlemiş versiyonlarının daha önce de konuştuk. Sırayla oraya da geleceğiz. Bir kör gönüllü ile çalışmış, görmeyen bir gönüllü ile çalışmış bir dişçi koltuğunu alıp bunun sırt kısmına 20 santimetreye 20 santimetre bir plaka yerleştirmiş dişik koltuğuna ve bu plakanın üstüne de 400 tane herhalde santimetrede 1, 1 santimetre e, aralıklarla 400 tane minik teflon çubukçuklar yerleştirmişler. İşkence aletimi yapıyorlar bunun. Ne? <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> bu plakayı da bir tripod üzerine yerleştirmiş bir kameraya bağlamışlar. Ve önünden gelip geçen cisimleri algılayan kamera bu çubukları buradaki küçük metal teflon çubukları hareket ettirmiş. Kör gönüllü de bu dişçi koltuğuna oturtmuş. Yani sırtına denk gelecek şekilde ve oraya sırtını o cisimlerin kamerada yarattığı ve kameranın da buraya aktardığı elektrik akımıyla o çubuklar hareket ederek sırtında uyaranlar oluşturmuş dışarıda. Hani çoğumuz yapmışızdır. E, sırtımıza parmakımızla başka bir arkadaşımızın sırtına parmakla bir şey yazarız ve kişiye de okumasını söyleriz. Bunun hemen hemen aynı versiyonundan bahsediyoruz. Zaman içerisinde beyin buradan gelen bu çubukların hareketini öğrenip bunu görselleştirmeye başlamış. Kendi beyninde. Nasıl görselleştirmeye başlamış? Ne demek bu? Yani bir cisim geçiyor şu anda diyor. Piksellerin çok yüksek olmadığını da düşünelim tabii. Sırtına gelen uyarıları görme merkezinde değerlendirmeye başlamış. İsmail peki bu denek sonradan kör olmuş birisi mi yoksa doğuştan kör olmuş birisi mi? Yani bir farkı var mı bunun acaba? Bu konuda bir okuduğum yazıda bu konuda bir bilgi yoktu ancak... Özge fark eder mi bu? Yani aslında fark etmez. Çünkü önceden görebiliyorsa zaten tanıyorsa nesneleri zaten hani güvenli taraftayız. Zaten biliyordur ve daha kolay oturtacaktır. Hiç bilmiyorsa yani doğuştan görme engelliyse de zaten var olan haliyle öğrenecek. Var olanı kodlayacak. Yine sıkıntı değil aslında. Çünkü o neyse onu öğreniyor olacak. Yani küçük bir çocuğun bir şeyi öğrenmesinden çok da farklı olmaz diye düşünüyorum. E, açıkçası burada vurgulamak istediğimiz hikaye nasıl gördüğü tabii uzun bir eğitimden sonra yani haftalar süren bir eğitimden sonra bunu algılamaya başlıyor da esas altını çiz çizmek istediğimiz nokta şu bu çalışmayı sizle paylaşmakla da e, altını çizmek istediğimiz nokta beyin kendisine gelen veriyi nereden gelirse gelsin bir işleme kapasitesine sahip bunun aslında o sırada gözünün önünden geçen cisimleri işaretlediği söylendiği zaman kişiye zihinde bunu bu şekilde okumak için bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Evet. Yani nöron ağlarını yeniden organize etmeye çalışıyor. Evet. Bu Şimdi burada tutalım. Bunun son zamanlarda yapılmış çok daha gelişmiş bir versiyonundan daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Dile yerleştirilen çiplerdi, değil mi? Evet, Bölge. o da ben çok ee, Dile mi yerleştirilen, yoksa İngilizce mi öğretiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> dil, dil bölgesine, öyle ne güzel olurdu değil mi? Böyle beynimizin bir yerine bir şey yerleştirip böyle yüklüyorsun. <gülüyor> ben evet. işimi kaybederdim ama, iyi olmaz. <gülüyor> evet, <doğru>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da o zaman başka bir şeye dönüşürdü. Endüstri devriminin ilk zamanları gibi. Çiftlikleyici ee, olurdum fabrikada. Belki çiftlikleyici <gülüyor> olurdun yani. Dilleri o çiplere tanımlayan kişi gibi. Ee, bu işte daha yakın zamanda bunun daha gelişmiş bir versiyonu şöyle. Şimdi aslında biraz beyin anatomik yapısına baktığımız zaman şöyle bir şey var. Sırtın beyindeki temsili küçük bir alan. Yani vücudumuzun her bölgesi beyinde bir anatomik bölgede temsil ediliyor. Ve bazı bölgeler daha büyük temsil ediliyor, bazı bölgeler daha küçük temsil ediliyor. Mesela parmak uçlarımız, hı hı. dudaklarımız çok büyük bir bölgede yani diğerlerine görece çok daha büyük bölgelerde dilimiz çok daha büyük bölgelerde temsil ediyor, ediliyor beyinde. Yani sırt bölgesinin koskoca sırtımızın Aha. kapladığı alan dilimizin kapladığı alandan daha küçük Aha. beyinde. Yani bunu şeyden tahmin edebilirsiniz. Zaten parmak uçlarınızla bir şeye dokunduğunuz zaman çok daha detaylı hissedersiniz. Çok daha yüksek çözünürlükle hissedersiniz. Dil de hakeza aynı şekilde. Şimdi aslında sırt e, yeni bir görme yöntemi olarak sırtı kullanmak e, biraz dezavantajlı olabilirdi. Ha. Çünkü sırtın çözünürlüğü düşük. Öyle değil. E, i̇şlem alanı da dar yani. Aynen, işlem alanı da dar. Ama mesela dil öyle değil, parmak uçları öyle değil. O zaman diyorlar ki biz niye dili kullanmıyoruz? Dilin çözünürlüğü çok daha yüksek. Hı -hı. Ve aynı bu elektrot sistemini o koltağa yerleştirdikleri biraz önce İsmail'in çok de güzel detaylı anlattığı o sistemi böyle dil büyüklüğünde bir elektrot yaması yapıyorlar. Hı -hı. Ve bu yamanın her bir noktası bir uyarıcı bir elektrot var. Her bir noktasında. Dil büyüklüğünde bir şey. Bunu hastanın ağzında ve dilinin üstünde duruyor bu. Hastanın ağzının içinde böyle bir yani böyle bir kart gibi bir şey düşünün ağzının içinde. Nano incelikte bir plaka düşünelim yani. Evet çok ince bir plaka ee, ve görme engelli bu katılımcı da bir koridorda yürüyor. Ama koridorda sağda solda engeller var işte. Bir masa var diyelim sol tarafta duvarın önünde. Ee, onun ilerisinde bir sandalye var, bir şey var ya da bir kedi geçiyor bir anda orada. Aynı anda bu katılımcı bu koridorda yürürken bir de gözlük var gözünde. Ağzında o kart <gülüyor> zımbırtı. Ee, gözünde de bir gözlük var. gözlüğün üstünde de kameralar var. Bu kameralar görüntüyü alıyor, iki boyutluya döküyor normal bir ekran görüntüsü gibi ve bunu siyah beyaz yapıyor. Bu görüntüyü beyaz yerler ve daha işte gri yerler daha koyu siyah olan yani masanın olduğu yer mesela daha koyu renk. Yeni doğan bebeklerin dünyayı görmesi gibi. Aslında evet biraz e, onlar uzağı da göremiyor garibimler neyse. İşte onu o iki boyutlu görüntüyü dilinin üstündeki bu karta aynı şekilde hemen yansıtıyorlar. Piksel piksel gibi düşünün yani Aha. tek tek. Beyaz yerler yani hiçbir şey hiçbir engelin olmadığı yerler elektrik uyaranı vermiyor. Ama koyu renk yerler yani onun e, yoğunluğun yoğunluğu yüksek Hı -hı. koyu renk yerler yani masanın olduğu siyah olan yerler elektrik çok hafif böyle böyle bir e, ben uf, elektrik ben, beni bızıklatma dediğim o <gülüyor> <gülüyor> e, kendi uydurduğum bir kelime. Ama e, hizmet ettiğini düşünüyorum anlatmaya çalıştığım şeye. O dilin oralarını bızıklatıyor gibi e, düşünebilirsiniz. Yani engelin olmadığı yer beyaz zaten ve oraya herhangi bir elektrize uyaran verilmiyor. Engelin olduğu yer koyu ve dilde o engelin olduğu yerde e, o elektrot hafif bir uyaran veriyor dile. Bir süre sonra İsmail'in bahsettiği o eğitim süreçlerinden tabii ki geçiyor bu katılımcılar. Ve bir süre sonra dilinizle mekan algılar oluyorsunuz dil bölgesiiyle yani azından... sürecinde Özge ben gireceğim bu eğitim sürecinde olan aslında buradaki elektrik uyaran beyne kortekse ulaştığında burada işlemden geçiriliyor ve bunu görsel olarak okuyacak bir nöron ağı organizasyonu oluşuyor yani eğitim süreci de bunu sağlıyor. Bu ille de oksipital lobda yani bildiğimiz görme alanının, görme ağlarının çoğunlukta olduğu lobda olması gerekmiyor. Belki de tat bölgesinde gerçekleşiyor bu. Doğru. Hayır öyle. Motor bölgede yani... şeyde algılama alanında yani şeyin e, dokunsal uyarının algılandığı alanda dil bölgesinde de gerçekleşiyor olabilir. Ama dediğin gibi o nöral organizasyonun oluşması Biraz zaman alıyor böyle bugünden yer, yarına hemen bızıklattın, hemen <gülüyor> orası öğrendi, mekansal algıladığı gibi bir durum yok. Yalnız en popüler bilim programını yapıyoruz bızıklatarak. <gülüyor> Bana şunu hatırlattı. Bizim teknik üniversitede öğrenciliğinde hocam olmuştu. Sonra asistanlığım döneminde de yine çok yakın görüştüğümüz bir rahmetli İlban Onur vardı. 90'lı yılların ilk yarısında 20 megabyte hard disklerin olduğu dönemde biz tabii çok seviniyoruz falan o 20 megabayt ne, ne işiniz var niye bu kadar şeye ihtiyaç duyuyorsunuz falan filan diye kızıyordu. Bize e, RAM konusunda RAM'de de 1 megabaytlar konuşulurken ne gerek var 640 neyinize yetmiyor <gülüyor> 640 kilobayt'ten bahsediyoruz. E, çünkü... Efendim e, siyah beyaz monitörün görüntü kartı 64K'ymış. Yani görüntü kartı 64 bitlik yer mi varmış? Kalıya hatırlamıyorum. Şimdi o kadar bir yer mi varmış. Siyah beyaz monitör bunun dörtte birini kullanıyormuş. O ayrılmış alanı RAM'e dahil etmek yoluyla programları daha işte geniş bir RAM'de kullanmak mümkün olabilirmiş gibi bahsediyordu. Yani demek ki bilgisayardaki monitörün mantığın... Çok benzeri yani ayrılmış bir alan var, işlem kapasitesi evet. var ama onu kullanmıyor ya da fonksiyonu başka bir fonksiyon ataması yapabiliyor durumdayız o zaman. Aynen öyle başka <gülüyor> bir fonksiyon ataması yapabiliriz yani. Bu, Esas nokta bu, burası işte evet. Dur aynen. Evet aslında şimdi bir John Locke atfı da yapalım buradan. Ee, ta 17. yüzyılda yaşamış tabularasa var elimizde. Bir boş levha var aslında beyinni başlangıçta böyle alıyoruz. E, e, Neyse bunu tartışırız, tartışırız. ileride. <gülüyor> Peki tamam. tamam. Bu sınav sorusu olarak soruyorum. <gülüyor> <Bir> boş neyla <gülüyor> diyelim. En azından beyinden bahsedelim. Ya da Eagleman'ın söylediği gibi kaba inşaatını yapıyor doğa. ince inşaatını deneyimlerimizde bizim doldurduğumuz bir beyin var ortada. Burada işte aslında bu nöron ağlarının işte bölgelerden bahsetmiş diye Özge, e, o bölgelerde yoğun olduğu ama diğer bölgelerde de organize olup örgütlendiği ortada. Bir önceki lafı tekrar söyleyelim. Veri her nasıl gelirse gelsin ya da nereden gelirse gelsin beyin bununla ilgilenmiyor. Gelen her veriyi işleme için kendini organize ediyor yeniden. İşte konektomlar oluşuyor vesaire. Bu Beynin inanılmaz büyük bir manevrası aslında bir yeteneği bir kapasitesi bu da özellikle neokorteks denilen, evrimde daha sonra gerçekleşen korteks kısmında gerçekleşiyor. E, beyin kabuğu da deniyor yani beynin evet. üst kısmını kapsa, kaplayan alan hatta beynin kıvrımlı olmasının sebebi de o kortikal alanı genişletebilmek yani kafanın içinde belli bir volüm var belli bir hacim var. Düz olsa küçücük bir şey olacaktı. E, o yüzden de girintili çıkıntılı ki daha fazla yer kaplayabilsin. Radyatör gibi yani. Radyatör. <gülüyor> <Evet>. Ha evet. <gülüyor> <Çok> Eskitipler. <gülüyor> Radyatör evet. gibi. Aynen öyle. Şimdi burada benim ilk bahsettiğim dişçi koltuğundaki yere geçelim. İlk başta o kamera bir tripodun üstündeydi. Sonra bir sonraki aşama sonrasında kafanın üstüne yerleştirilmiş o kamera. Özge senin anlattığın dil üzerine konulan çalışmada gözlüğe kamera koyulmuş. Ama burada böyle koca bir kask kafaya takılıyor. Onun üstüne de motorcuların kullandığı kamera gibi olduğunu düşünüyorum. GoPro. Yani GoPro bunun ne? farkı ne? <gülüyor> <gülüyor> bunun farkı ne? Çok önemli bir fark var burada. Görme işlemini takip etmek üzere vücudunda aktif katılımı işin içine giriyor. Bu çok önemli bir püf noktası aslında. Çünkü görme merkezi gelişirken daha bebekken görme merkezi gelişirken biz sadece dışarıdan gözümüze giren ışık verilerini e, alarak görme merkezini eğitmiyoruz. Aynı zamanda da hareketle besliyoruz bunu. Yoksa derinliği algılayamayız. Yani gördüğümüz yere ne kadar uzakta olduğumuzu hareket ederek öğrenmek zorundayız. Hatta işte bebek olduğumuz düşünelim o küçük yatan çevresinde parmaklıklar olan yatan içine yatarken muhtemelen bir vurarak falan onun ne kadar mesafede olduğunu görmek istiyoruz. Görme sadece şekli anlamak değil o mesafeyi de, derinliği de anlamak. Doğal olarak da bu çalışmada kafanın üstüne kamerayı koyunca beden de bu işin içine katıldığı için aslında beyindeki görme işlemini gerçekleştirecek olan nöron ağlarının eğitimini daha da kuvvetlendirmiş oluyor. Bu çalışmanın kendisi. Ortaya çıkan tablo şu. Burada bir sürü nöron ağı kullanılan, kullanılmayan bizim eğitimimizle fonksiyonlara katılıyor. Ve dışarıdan gelen uyaranların, verilerin değerlendirilmesi, proses edilmesi için bir konektom zinciri, bir nöron ağı zinciri oluşuyor. Yani her seferinde yeniden bunun oluşturulması mümkün. Senin sorduğun soruya Haluk baştaki nedenlerse kör müydü değil miydi? Evet ikisinin arasında fark var oluyor ama sonuçta her ikisinde de buna katılım gerçekleşiyor. Doğuştan körlerinde Braille alfabesi öğrendikleri zaman görme merkezinde nöron organizasyonu arttığını Braille alfabesi okurken görme merkezinin aktivite olduğuna dair verilen Artık ortada. Yani burada il, benim ilgimi çeken mesele şu. Şimdi bir soyut düşünce var ya sonuçta masaya biz masa diyoruz ama o bir soyut kavram olarak geliyor. O soyut kavramı çok küçüklükten itibaren görsel bilgiyle bu soyut düşünceyi birleştirerek büyüyoruz. O bir sürü işi çok kolay yapmamızı e, sağlıyor. Şimdi doğuştan kör olan birisinde bu nasıl gelişiyor o, o bakımdan ilgimi çekiyor aslında bu soru. Evet ama Özgen'in söylediği şey vardı. Hani evet. e, koridorda devam ederken önündeki engelleri görmek. Onları ayırabilmek. Günlük hayata ya, burada görme dediğimiz olay şeyle gelişmiyor. Bizim bizim gördüğümüz içinde algılamayalım bunu. Evet. evet. Anlıyorum. Engel olarak algılıyor. Evet. O engeli ayrıştırmayı başarıyor mu yani şu masa, evet. sandalye falan Tabii. diye? Evet. Tabii. evet. Onu da başarıyor. Evet evet. evet. evet. Yani masa, ya, sandalye iznirliğe bağlı. Tabii. Onu bir engel olarak algılıyor. Tamam. Yani engel ama engel ya ben şey diyorum işte o görsel bilgiyle soyut düşüncenin ya da soyut kavramın bütünleşmesini bizim görme Bence e, o şey o, o kadar o kadar yüksek çözünürlüklü değil ya. Değil. Ama onun öncesinde dokunma duyusu var bu insanın. Masayı dokunarak evet. masa diye algılayıp şeyle birleştiriyor. Başka ya. bir şeyle birleştiriyor. Başka Hatice bir çalışmadan öyle. Ama gibi. işte o dokunmayla o dokunup, görsel şeyi birleştiriyor mu? Yanına gidip dokunana kadar onun masa olduğunu büyük bir ihtimalle bilmiyor. Hayır hayır ondan demiyorum. Onu Çocuklarım bir engel olarak algılıyor. Onu anlıyorum ama çocukların ya yani insanın gelişimindeki soyut düşünce süreciyle nesnenin alakasını söylüyor ya dil ve düşünce arasındaki ve nesnenin görselliği arasında orada nesnenin görselliğinin denklemden çekince nesnenin kendisi var. Göremiyor ama başka bütün duyularını kullanabiliyor. Ben şeyden teknik, teknik, teknik, teknik, teknik olarak. Deminki nesne ve bunu adlandırma ve soyutlama daha önceki programlarda anlattığımı bir vakayla tekrar hatırlatayım, örnek vereyim. 7-8 yaşında kör olmuş, 40 yaşında bir şekilde yine beyne yerleştirilen bir implantla görmesi sağlanmış kişinin gözünü açtığında bütün o işleme süreci, proses etme süreci e, yeniden kurulmaya başladığı için kişinin çocuklarını mesela gördüğünde tanıyamamış aslında. Ama kameralar olduğu için göz, o göz bantları açılırken kameralar başında olduğu için böyle aa merhaba falan gibi bir mutlu mutlu şeyler yapmış ama demişti ki tekrar hatırlatalım o kadar fazla girdi uh -huh. göze girmiş ki o kadar fazla biri ışık birisi o kadar giriyor ki bunu anlamlandırma ihtimali yok hı. çünkü o işleme süreci yatmış uyumuş yıllarca bir obje göstermişler birkaç gün sonra bu ne demişler biliyor ne olduğunu söyleyememiş vermişler eline elini yokladıktan sonra çanta demiş hı hı. Mesela. Harika bir örnek oldu bu. Evet. Tamam. Yani bu işlemiyle e, o, o ana kadarki çantayı eliyle çanta olduğunu bilen kişi gördüğü şeyle onu birleştirerek ancak belli bir yere götürüyor. Hı. Bu eğitim ne kadar sürerse aslında öğrenen makine gibi bu eğitim sürdükçe daha fazla anlamlandırmaya başlayacaktır. Ama en önemlisi en başta işte yay geçicini ayırabiliyor mu? onun günlük hayatını sürdürebiliyor mu Onun için çok önemli bir aşama Hı -hı. olacaktır zaten Bunlar gibi destekleyici cihazlarda yani asistir işte destekleyici cihazlar deniyor bunlara daha çok böyle ömrü boyunca bu kişilerin kullanabileceği cihazlar Hı -hı. bunun gibi destekleyici cihazlarda öncelik onların Hani sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame Hı -hı. ettirebilmeleri yani tehlikelerden uzak kalmaları adına yani o şekilde ilerliyor. Hı -hı. Öncelikli kaygı onları tehlikelerden uzak kalabilmesi yani bütün modalitelerini sağlıklı bir şekilde kullanan insan kadar dediğin gibi mesela yaya geçidinde ya da bir koridorda yürürken bir şeye takılmaması düşmemesi vesaire gibi öncelikli kaygı daha böyle hayatta kalma adına sağlıklı kalma adına araştırmalar o yönde. Burada beynin. Dışarıdan bir şekilde uyarılmasından bahsediyoruz. Daha önceki başka programlarda ne dedik? Beyinden gelen dalgaları okumak, bunu makineye ulaştırmak, işte tekerlikli sandalyeyi hareket ettirmek. Mesela buradaki örneklerde de dışarıdan beyine bir uyarımın aktarılmasını sağlamak. Önümüzdeki haftalarda da konuşacağımız derin beyin uyarımlarında çok daha değişik şekillerde dışarıdan uyarımı beyine ulaştırabilmek mümkün. Ve artık beynin bölgelerini daha kesin olarak tanımlayabildiğimiz için e, değişik yöntemlerle, başta fonksiyonel MRI olmak üzere daha doğru yerlere uyarı göndererek amaçladığımız işleme, amaçladığımız sonuca ulaşmak gün geçtikçe daha çok mümkün oluyor. Evet, beynin yapısını çözümleyebildiğiniz çalışma sistemini çözümleyip onun aktivitesini içinden dışına yansıtabildiğimiz gibi dışarıdan bir aktiviteyi de beyne verebiliriz, öğretebiliriz, kodlayabiliriz. Bu e, yapının yine işte plastistesi en çok sevdiğimiz özelliği. Son zamanlarda çok kullandığımız kelime. Beynin plastistesinin en önemli özelliği yani. Ve bu merkezleri her seferinde yeniden tespit etmek gerekiyor. Daha yeni yaşadım. Bir yakınımın beyninde tümör oluşmuş, ortaya çıkmış ve Nasıl anlaşılıyor? Konuşması bozuluyor. 60'ların sonunda bir kadın, hasta diyelim, yaklaşık bir ceviz, cevizden biraz daha küçük bir tümör oluşuyor ve beyninde kapladığı alan nedeniyle kişinin konuşması bozuluyor. Buradan fark ediyorlar, bir şey var deyip beyin emarı çekiyorlar ve tümörü görüyorlar. Genelde konuşma merkezi soldadır insanlarda. Doğal olarak da konuşma merkezi bozulduğuna göre bu tümörün solda olmasını bekleriz ama tümör sağda çıkıyor. Ve ameliyata girmeden önce daha dediğim gibi yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen operasyon oldu. Ameliyat öncesi fonksiyonel MR çalışmasıyla konuşma merkezine bakıyorlar. Hem solda hem sağda nöron ağları yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani tek bir yerde değil. Doğal olarak da hani haritayı çizdik, kutulara koyduk, tamam tamam. Evet, işte burayı da kontrolümüz altına aldık diye bildiğimiz bir yer değil. Beyin çoğunlukla, o ağların çoğunlukla toplandığı yerler bizim merkez diye söylediğimiz yerler ama nöron ağları çok daha güdürüyle etkili halinde çalışıyor. Evet. Ee, gerçekten de sağ taraftan çıkarılan kitleye rağmen ameliyat sonrası gün gün konuşması düzeliyor hastamızın şu anda mesela. Bu da fonksiyonel MRI ya da diğer yöntemlerle bu merkezleri tespit edebilmek, beyine önümüzdeki haftalarda konuşacağımız uyaranları iletebilmek için çok daha önemli, çok daha kolaylaştırıcı bir yol sağlıyor bize bir kere. Çünkü tanımladığımız gibi herkes de her yerde bütün bir araba motoru gibi değil yani. Bu model motorun bujisi şuradadır, kabilatörü buradadır, bizim beynimiz öyle değil. Şöyle söyleyeyim, bu Kaufman'ın ya da çok uyumlu. Evet evet konuşmuştuk. Ee, evrim teorisi evet. çerçevesinde bir evrim teorisinin da bir metot olarak kullanılıyor ya bu kompleksite ve network evet. ağ, ağ çalışanlar. E, dolayısıyla orada sağ sol meselesi belli ölçüde bir zaman dizinsel yaklaştığımız zaman yani zamanı bir boyut olarak işe içine kattığımız zaman bir olasılık süreci yani stokastik bir süreç teknik anlamda konuşuyor. Stokastik bir süreç sonucunda çıkıyor sağa sola atlama Hikayesi. Yani çoğunlukla sağ, sağda olması ya da solda olması sadece bir dağılım meselesi. İstasyon dağılımla ilgili. Evet. İlla hep evet. orada olacak diye bir şey yok. İyi, çok ilginç. Neyse süreyi bitirdik galiba. Ee, bu haftalık programımız bu kadar. Süremizi tamamladık. Ee, bu programı size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.